Merhaba, çevre kuruluşları Kuzey Kutbu'ndaki sondaj çalışmasına karşı hukuk mücadelesine giriyor. Shell'in Alaska'nın kuzey yamacında bu yaz başlatacağı araştırma amaçlı sondaj çalışmasına tepkiler büyüdü. Çevre kuruluşları bu planlara onay veren Amerika Birleşik Devletleri İçişleri Bakanlığı'na karşı çıkıyor ve konuyu mahkemeye götürüyor. Bu yıl İçişleri Bakanlığı Güvenlik ve Çevre İşleri Bürosu Shell'in gerekli önlemler alacağını söyleyerek sondaj planlarına izin vermişti. Ancak çevre savunucuları, Tükenmek üzere olan ve tehlike altındaki yaban hayatı ve kolay bozulabilecek olan kıyıları korumak için Şer'in planlarının yeterli koruma sağlamadığını belirtiyor. Projenin önündeki en büyük tepki şimdiye kadar kutup sularında petrol kuyusu kapatmak için hiçbir sistemin test edilmemiş olması ve buz haline almış petrolü temizlemek için mevcut bir teknolojinin geliştirilememesi. Geliştirilse bile artık daha fazla petrolün çıkartılmadan yerin altında kalması gerekiyor. Yoksa yer altında bugün bildiğimiz bütün petrol rezervlerini yakarsak zaten 6 santigrat derece ortalama sıcaklıklar artar ve gezegenimizde yaşanmaz hale gelir. Kaldı ki Shell kuzey kutbunda yeni petrol kaynakları arıyor. Kanada Başbakanı Stephen Harper ülkenin ileri gelen bilim adamlarının gün geçtikçe genişleyen başkaldırısıyla yüz yüze. Bilim adamları başbakan Harper'ın endüstri yanlısı politikalarıyla ve hükümetin araştırma laboratuvarlarında gittiği kesintilerle ülkenin bilimsel ününü kirlettiğini söylüyor. Harper, Alberta zift kumsalları gibi doğal kaynaklardan petrol çıkarılması gibi iklim değişikliğine neden olan ve çevre korunmasını yok eden politikalar ortaya koyması konusunda da suçlanıyor. Harper'a bir eleştirde deneysel göller alanını yani asit yağmurlarından Ne Durdurmaya yardımcı olacak çok önemli gelişmeler üretmiş araştırma alanının kapatılması. Birim insanlara Kanada'da ve dünyanın diğer ülkelerinde çevresel maliyetler nedeniyle istendiği zaman bir petrol borusu ya da fabrika konulamayacağına dair sürekli kanıtlar ortaya konulduğunu ancak politikacıların bu kanıtları önemsemediğini ifade ediyor. Ottawa'da Harper'ın çevre ve bilim politikalarına karşı bir ay içinde ikinci büyük yürüyüş gerçekleşiyor. Amerika Birleşik Devletleri Bilim Ajansı'nın açıklamasına göre okyanusların artan asit oranları mercan kayalıklarına en büyük tehditlerden biri. Hem de yiyecek endüstrisinden turizm canlılığına kadar pek çok şeyi etkileyecek bu. Ulusal Okyanus ve Atmosfer Yönetimi Başkanı'nın yaptığı açıklamaya göre okyanusların asitleşmesinin, artması hızlı bir şekilde bilim adamlarını savunsuz, savunmasız bir şekilde yakaladı çalışmaları konusunda. Bu durum şu an iklim değişikliğinin kötü ikizi olarak da görülüyor. Avustralya'da Uluslararası Mercan Kayalıkları Sempozyumu'nda bir araya gelen bilim insanlarına göre resifler dünya çapında kendilerini mahveden ciddi boyutta bir fırtına ile karşı karşıya. Okyanuslar atmosferden karbondioksite de aşırı derecede emiyor. Böylece asit oranı okyanusların artıyor. Bu da resiflerin, iskeletlerinin oluşumunu engelliyor. Bir çeşit kemik erimesi gibi yani. Zincirleme olarak bu durumun yakın gelecekte deniz yaşamının dengesinin bozulmasına, balıkların neslinin sona ermesine ve en sonunda da insanların aç kalmasına neden olacağı ifade ediliyor. Üzücü bir başka haber. Trinidad'ın kuzey sahilinde binlerce Deri sırtlı deniz kaplumbağası, yavrusu ve yumurtası buldozerler tarafından ezildi. Kaplumbağaların yumurtadan çıkışını izlemek isteyen turistleri çeken Grand Riviera kumsalında meydana gelen aşınmayı önlemek için çalışma başlatılmıştı. Ancak çevrecilere göre denize ulaşan nehrin yönünü değiştirmek için yapılan çalışmayı yürütenlerin beceriksizliği 20 bin civarında yumurtanın kırılmasına neden oldu. Grand Riviera çevre örgütününden Sherwin Reis Kırılan yumurtalardan sağ çıkmayı başaran yavruların ise akbabalara ve sokak köpeklerine yamam olduğunu söyledi. Çalışma dev deniz kaplumbağalarını izlemek isteyenler için dünyadaki sayılı merkezlerden biri ve otel sahibinin talebiyle başlamıştı. Yetkilileri sessizliği sürerken yumurtlamak için doğdukları yere dönmeleriyle ünlü deniz kaplumbağaları Trinidad'daki bu üreme alanlarını kullanıp kullanmayacakları daha sonra merak konusu. İzmir-İstanbul otoyolu planında yapılacak değişiklikle birlikte Ali Ağa'da binlerce zeytin ağacının yok olması tehlikesine karşı tepki gösteren yöre halkı dilekçelerle kurumlara başvuruyor. Otoyolla ilgili olarak 10 Şubat 2012 İzmir Çevre Yolu Çet Toplantısı yapılmıştı. Planda yapılan değişiklikle birlikte Menemen Ovası'ndan dağda götürülecek olan yoğun, Ali düz ve zeytinlik alanlarından geçiliyor şimdi. Daha önce planlanmış yolda mesafenin yeni plana göre daha kısa olduğu, geçirilecek yol üzerinde herhangi bir engelin olmadığı ifade ediliyor. Fakat şimdiki plana göre de bölgede binlerce zeytin ağacı var. Projenin kendilerinin görüşünün alınmadan yapıldığını belirten yöre halkı otoyol projesinin tekrar gözden geçirilmesini talep ediyoruz diyerek tepkilerini dile getiriyor. Böyle yapınca da vatan hainliği ilan edilirler. O da başka bir hikaye tabii. İnsanın geleceğini ve doğal varlıklarını düşünerek hareket etmesi, haksızlıklara karşı çıkması ve sineye çekmemesi vatan hainliği değil. Olsa olsa vatanperverlik olur. Herkese yeşil ve barış dolu bir gelecek diliyorum. Esen kalın.